الذي هدانا على هذا وما كنا لنهتدي Ağudumullah, cemiyat alimim, al şeyitani, radiyum Rabbi, ağudu bıkanı ve defa ebla ve la illa azim. Geçen derslerimizden kalan yerden devam edecek olursak. İmam Gazali Hazretleri katasallahu aleyhi Rabbim kabrini nur eylesin, Amin. derecesini ali eylesin, şefaatlerini bize nasip eylesin. Şu anda da himmetlerini üzerimize daim eylesin. Amin. O büyük dostlarına olan mahabbetimiz ve sevgimiz ve itikadımız ve hüsnü zannımız vesilesiyle Allah'ın mübarek cuma gecesinde bizleri mağfiret eylese. Amin. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yaghfirû leyletel cüm'atili ehlil islam ecma'in allah Teala cuma gecesinde yani bu gece İslam ehlinin yani Müslümanların cümlesini top tanını bağışlar ve mağfiret eder. Tabii ki bu, bu hususta gayret eden olursa onu, onun affı daha muhakkak olur. Cemaatle namaz zaten mağfiret vesilesidir. Yatsı namazı, akşam namazı. Cemaatle kılınması ayrı bir namaz vesilesidir. Cemaatle kılınması ayrı bir mağfiret vesilesidir. Ama özelde tövbe etmek nasip olursa istiğfar okunursa o da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 Cemi hatalarımızdan estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah. El azimel ladî lâ ilâhe El ve el El hayyul ve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 mağfiret edilir. Buyuran Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bize affe ile mağfiret eylesin. Sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ali ve sahbi nasellen. Devamlı mağfiret talebiyle yani af olmak isteğiyle yaşamak durumundayız. Bütün peygamberler bile salavatullah ala nebiyine aleyhim ecmaîn istiğfar ile yaşadılar. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem her gün yetmiş kere, bir rivayet yüz kere mağfiret talep ederdi. Hiç günah olmadığı halde biz hiç istiğfarsız yaşamamamız lazım. Allah'ım dilimize zikrettirsin, Amin. kalbimize işlettirsin. Amin. Amin. Bazı gelecek gelecekte haftaya falan e, ulemadan bazı zatlar işte onların haberini şey ettim de. Çünkü bir şey söyleriz. Sonra onlar gelemezler. Sonra biz de mahcup oluruz. Onlar da bize söz veriyorlar ama işleri çıkıyor falan. Ona göre ilanları ederiz. Biz dersimize devam ederim inşallah. Mevla bütün dostlarının tasarruflarını ve teveccühlerini ve imdatlarını himmetlerini ve medetlerini bu cemaatin üzerine ifaza eylesin. Amin. Akıtsın, boşaltsın. Amin. Ya. Amin Salli ala Muhammed.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 Ama mazurdur. Hastaya, mesul, hastaya mesuliyet yok. Hastaya mesuliyet yok. Çünkü altıma ayağımı şey etsem iki saat ayağım durmaz ağrıdan. Bu sefer ayağım, aklım ayağıma giderse size konuşamam. Allah Ama esasen e, efendim dizüstü oturmak uygundur. Ne bileyim ben. Alimleri öyle gördük. Hacı Hasan Efendi Çaykaravazi diye işte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 Ankara'ya gidildi. imzalar atıldı. Şimdi bir daha gidiliyor yarın. Ayrı imzalar var. İnşallah yakınlaşıyor. İnşallah. E inşallah. Düşmanlar da çatlamaya başladı. E, e, sitemize saldırıyorlar. Oraya saldırıyorlar. E, sitemiz maşallah 780 bine gitti. Ya. E gider Allah'ın izniyle. E, ama Türkiye'deki ilk yüze girmemiz lazım. Hala geride kaldık. E, gireriz tabii. Yani. Affedersin, dinsizi, donsuzu girmişte. Adamın ne hüneri var yani. Kıçını açan ilk yüze giriyor. İlk ona da giriyor yani. Sokakta soyunursan ilk bire de girersin. Herkes seni seyreder çünkü. Yani rezil bir zamandayız, durumdayız. Biz bu kadar ayet hadisi okuyoruz. İlk yüz deymiş. Birin birincisi bu olması lazım. Kur'an burada var, hadis burada var, ilim var, fıkıh var, tasavvuf var, akaid var, ilmi kelam var. Hepsi burada var yani. Sen ayıp bunları konuşmaktan da utanıyorum yani. Utanıyorum ama kültür bu. Allah ıslah eylesin Amin. Amin. ama işte sizde gayret edeceksiniz o çalışmalarda devam ediyor inşallah oraya saldırıyorlar yok Mevlid'den bahsediyorsun Selefiler saldırıyor on bini birden saldırıyor işte. yüz bin birden saldırsın hiç fark etmez e sen Resulullah'ın Mevlid'ine saldırırsan ters sana teper bana tepmez ben Kainat Efendi'sinin doğumundan bahsediyorum kendi doğum günümü bir kere anlatmadım ki kimse <gülüyor> Allah Allah İyi ki doğdun diyorlar. Keşke doğmasaydın demek lazım. <gülüyor> ne iyi ki doğdun? Şimdi bana bilese iyi ki doğdun dense, ben ne demem lazım? Keşke doğmasaydım. Neden? Ya önümüzde ahiret de imtihanlar var. Ya cehenneme gidersek, o zaman görürsün iyi ki doğdunu. <gülüyor> var kadar ne gülüyorsunuz? Doğru konuşuyorum. Ya ne diyor yani büyüklerimiz sahabe-i Kiram.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 Yani ne anlatıyorsun ki? Tırışkadan tayyare. <gülüyor> Ama e, tabii ki bizim çıktığımız kanalda, reytiklerde de birincilik hesap yapıyorum. Sonra soruyorum yani. Hesap yine Allah razı olsun. Bu son seferde yine birinci geldik. Evet, Ama onu konuşma, bunu konuşma. Orada da kısıtlanma oluyor. Ben yani içki, içkiden bahsetme, sakaldan bahsetme. Namaz kılmayan şöyle olur deme. Yılan deme, akrep deme. Onu deme, bunu deme e ne olacak ey müslü hepiniz cennetliksiniz arkadaşlar el fatiha ne yapacağız herkes cennetlik şimdi niye peygamberimiz diyor ki keşke ben yaratılmasaydım niye koca Ebu Bekri Sıddık diyor ki kesilseydim yenseydim gitseydim bitseydim ahirette sorgu hale çekilmeseydim yani onlardan daha mı doğru dürüst bir müslümanız da iyi ki doğdun partileri veriyoruz ya keşke doğmasaydık denecek durumdayız yani ama doğmuşuz artık bu deveyi gideceğiz. Gütmek zorundayız. Tabi seve seve Allah'ımızın yolunu yaşayacağız, yaşatacağız seve seve ama bir tercih hakkı sunulsaydı bilmiyorum tabi. Akılsızlar belki atlardılar hemen ama insan akılsızdır. Kânel insanu cehûle inneu kâne gökler yerlere emanet arz edildi almayız dediler. Gökler yerler akıl tebliğ teklif kabul etmediler. Dağlardan kuvvetli miyiz ya? Dağlar dediler biz bu mükellefiyeti almayız dediler. Artık onlara da kendine göre bir teklif yöntüleyecekti. Ama yaparsa cennet var, yapmazsa azap var şeklinde. Soruyorlardı. Ne araz emanete ales semavat vel erdu vel cibal göklere, yerlere, dağlara emaneti arz ettik. İşte o emanet şimdi gel bakalım. İman emanet. Ehl-i Sünnet'e göre itikad emaneti abdest, gusül, taharet, namaz gusül mesela.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 ondan sonra efendim e, e, tenasül uzuvunu makadını buraları en önce yıkayacağım bir daha ondan sonra oraları el değmesen iyi olur Çünkü şafii mezhebinde orayı el değersen abdest bozuluyor sen şafii değilsin ama olsun dört mezhebe rahat etsen çok iyi olur ondan sonra başlarsın elini e, bir dahaki ay dergide gusül yazılıyor yani bu önümüzdeki ay mart mı oluyor Mart'ın şeyinde gusül sırası geldi. Yani 54 farzın sırasına göre gidiyoruz da. O ne kadar incelik var. Ne kadar edep var. Ne kadar sünnet var. Ne kadar müstehap var. Ne, nerede bunu? Sen banyo yapıyorsun. Efendim gusül sayıyorsun. Bunu Mevla gusül sayar mı? Bunu banyoyu. Bak emaneti arz ettik. Dağlar gusül abdesti alacak değil. Her şeyin kendine göre bir emaneti var ama. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i bile... E, Hira Dağı Mevla'nın teminatıyla kabul etti yani barındırmak için. Sevir Dağı. Sebir Dağı var Hira'nın karşısında. Sebir. O kabul etmedi. Resulullah sallam oraya çıktılar evvela. Dağ sallandı dedi ki benim üzerimde yakalanırsan ben helak olurum. Ben seni en büyük gibi büyük emaneti barındırma güvencem yok dedi. İstemedi. Hira dedi bana gel ya Resulallah. E, Hira'ya geçtiler. E Sevir öyle yani her dağ bile ne yapamıyor? Emaneti, zahiri emaneti bile kabul etmiyor. Müşrikler gelirse, bir zarar verirseler sana ben ne yapacağım diyor dağ. Mevla'nın gazabına mı çarpılıyım? Bak biz emaneti dağlara arz ettik. Burada mana var. Emanet nedir? Abdest emanet, kusur emanet, söz verdin emanet, ahde vefa emanet, İslam'ın şartları emanet, imanın şartları emanet. Nerede bunlar? Beş vakit namaz, en büyük emanet. Farzlar emanet, cemaatle kılmak emanet. Yani dinimizin tamam Tabii ki derine göre şimdi. farz, vacip, sünnet fark eder. Mertebeleri var. Febeynen ya dediler ki gökler, yerler ve dağlar bunun sonunda bize ne var? Mevla buyurdu ki emanetleri yerine getirirseniz cennet var, emanetlere hainlik ederseniz cehennem var emanete ihanet diyorlar ya o yanlış kelime herkes konuşuyor bunu emanet ihanet yani edebiyat bak kelime yanlış hıyanettir o nasla emanete hıyanet hı da noktalı hıyanet ne demek hainlik emanete ne edilir hıyanet edilir Allah bize ettirmesin Amin. ama emanete ihanet diyorlar herkes şimdi etkili yetkili üstten aşağı ben de Luka uzmanı gibi böyle dinlerken her şeye takılırım yani. O kelime yanlış, bu kelime yanlış ama ne kadar yanlış kelime konuşuyorlar. Çünkü Osmanlıca bilmiyorlar, Arapça bilmiyorlar ya. Türkçe'de zaten, Türkçe'yi Türkçe de kuşa çevirmişler. Orayı kes, burayı doğra. Türkçe diye bir şey kalmamış ki. Emanete ihanet edilmez. İhanet ne demek? İhanet alçak tutmak demek. Alçak tutmak. Hıyanet ne demek? Hainlik yapmak. Halbuki kastettikleri bu anane emanete hainlik yapmaktan bahsediyorlar. Yoksa alçak tutmak, hakir görmek anlamında kullanmıyorlar ama kullandıkları kelimenin manası alçak tutmak. Yani efendim inşallah doğru iş yapmayan adamlar nasıl doğru konuşurlar? Doğru iş yapmayan adam nasıl doğru konuşsunlar? Ama kelam da bir ilimdir. Yani konuşma şey, tekellüm diyelim. Kelam deyince hakaat zannetmesinler. E, konuşmadaki kelimeleri de dikkatli seçmek, yanlış manalara da gidecek kelimeler telaffuz etmemek icap eder.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 İnsan çok zalim ve çok cahildir. Ya. Yani peşinden demiyor ki insan ne akıllı mahluk ya. Kaptı cenneti demiyor ya. Çünkü o çok zalim. Niye zalim? Yani yükü alacak sırtına ondan sonra bırakacak yolda. Zalim ne derler? Emaneti yükleniyor. Sonra zayi ediyor. E bu zalim. E hangimiz emanetleri tamamladık? Şu yüklendiğimiz emanetlerden Elhamdülillah bazıların imanda elhamdülillah ehl-i sünnete göre itikadımız yerindedir. Tavsiye edilmesi gereken hususlar olabilse de ehl-i sünnet ulemasının ne buyurduysa biz inandık elhamdülillah. Ama tabi amel işine geldiğimizde abdestten, taaretten, gusülden bile başlasak, namazdan falan girsek sıkıntı çıkar. Bir haç yapıyorsun, farz olanlar umre yapıyorsun, onun bile ne kadar nesi var Haram var, mekruh var, müfsidi var şusu, var, şusu var, yani bir umre ihramında ki bazen üç beş saat, yani tabi uçaktan ihrama giydiğini bile düşünsen, yani üç beş saati geçer belki tabi, indisi bildisi ama haç gibi kaç gün sürmez ihram. Kısa. Onda bile korunacak şeyleri koruyamıyor. Ya bir namereme bakıyor, ya bir koku sürüyor, ya bir efendim uçaktan son sonra mentollü mendil dağıtıyorlar yemeğin peşine ihrama girmişsin kokulu yasak hemen o mendilleri öyle sürüyorlar kurban cezası Allah muhafaza yani kurban kesme cezası geliyor neyse parayla telafi oluyor haccın ümrenin şeyleri ihram yasakları yani kurban kesmekle telafi oluyor da ama mesele mi şimdi bu yani sen şuradan şuraya gidene kadar ne sürdün şimdi bunu şeytanın işi karısıyla muhabbete başlıyor bilmem ulan ihram diyene kadar karıyla somurtuyordunuz İhrama girdin karı sana şenlik nuskasımız yaptı başladı karısı güzel görünme. ah karıcığım şunu ulan konuşma bu konuları karıcığım varıcığım yok İhrama girdin daha şeytan durmaz mekkede de var tekede de var i̇şte bir emanet yani şu ümre emanet hac emanet hep bunlar hadis şerifte geçiyor yani şunu bir tamam da ya. Tamam da ya. Yok işte. O arada 40 tane ihrama uymayan işler başlar. Sinirlenmeler, kavgalar. Yani fele arafe hac. Hac'ta çekişme yok. Çekişmelerin tümü de hac'ta. Ya burada da çekişmek iyi bir şey değil ama ihramda daha yasak. kavga, gürültü falan. Ne yolculuklar ettik, neler gördük. İşte onun için Mevlana buyuruyor. Çok zalimdir, çok cahildir. Onun için bu sırtıma dedi, yükü aldı. Ama şimdi taşıyamıyor. Şimdi diyor ki, Ya Rabbi bu beş vakit namaz üç olsaydı olmaz mıydı? Şimdi diyor ki sabah namazını onda kılsak nasıl olur? Şimdi diyor ki kredi almasak ev alamıyoruz, kaldık açıkta nasıl olacak? Her türlü itiraz. İtiraz da gene niye böyle yaptığın anlamında olmasa da, ya bu İslamiyet'te çok zor. Niye çok zor ya? Yaşayanlara nasıl kolay geliyor? Dünya hırsın az olursa, çok kolay. Ama dünya hırsın çok olursa, İslamiyet seni engeller. Çünkü İslamiyet seni ahirete yönlendiriyor. Ebedi saadetine tevcih ediyor. Sana dünyaya kazık çakma diyor, dünyaya yönelme diyor sana. E sen dünyaya yöneliş içinde olursan, İslamiyet zor gelir. Allah'a kavuşmaya inanman nasıl, e, ahirete itikadın nasıl, ölüm ve sonrası ile ilgili nasıl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 Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, namazda çok büyük meşguliyetler var buyurdu. Yani namazda insan o kadar meşgul ki, ama biz namaz kılarken oradan haberlerden ses gelirse haberleri dinliyoruz, kapı çalınırsa karı baktı, kim açtı, kim geldi onu duyuyoruz, telefon çaldı, telefon yanımızdaça işte böyle falan, oruna bile bakıyoruz aradan, mesaj kimden gelmiş, yani bizim de namazda çok meşguliyetimiz var. 4 tekatta arkadaki safu bile kontrol ediyoruz.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 ayet peşine tefsir ettiği için en kısa tefsir o oluyor. Ellezine yu'minnu en el-mulaqaa Kimler ki Allah'a kavuşacaklarına kesinen inanırlar? Ben Rabbimin huzuruna çıkacağım, hesap vereceğim. Ve ennehum kendileri ileyhi ancak ona raciun dönecekler. Ben Allah'ın huzuruna döneceğim kardeşim. Ben ot değilim. Bitip gitmeyeceğim. Ölsem çürüyüp gitmeyeceğim. Ben Allah'ın zulme çıkacağım ben. Hesap vereceğim. Bunu iyi bilen, iyi inanan... ...na namaz zor... ...gelmez. Gelmez. Sabah namazına fırlar. Yorganı atar üstünden. Cehennem yorganlarının altına girmemek için. yatağa ateş olmaması için. Hatta evde de kılmaz. Mutlaka evde de kılarsa cemaat de kılar... ...veya cema cemaata gider. Çünkü neden? Neden? Allah sallem. Yakacağım o evleri cemaate gelmeyenlerin evlerini. Kastettim diyor, azmettim de yapmadım. Ama ne buyurmak istiyor o evler? Yakılmaklık oldu yani. Ehlin'e ateş doldu buyurmak istiyor. Cemaat kendilerine gerekenler için konuşuyoruz tabi. Çocuğa kadına değil. Eğer huşu içerisinde Allah'a kavuşacağını bilen varsa namazona kolay geliyor, hafif geliyor. Onlar önceden hazırlanıyorlar. Ne oldu? polisler mi geldi? Ne oldu? Telsiz sesleri geldi. Sizin telsiz de millet zannediyor emniyet geldi. Korkar bu millet. Bir de hafta kimse gelmez. <gülüyor> Mübarek. istibarat var. Telsiz var. Zaten bizim sözümüz aleni çıkıyor da. Bunları korkutmayın. Ondan sonra efendim. He bu sesler adam çok rahatsız eder. Şimdi de böyle ses yok ki. Bundan korkmayın. O... Sessizlerden korkun. Her, her yeri dinliyorlar ses de yok. <gülüyor> her yeri dinliyorlar ses de yok. Bunlar eski model şeyler yani. Böyle sesmez çıkartıyorlar. <gülüyor> Eskiden bu seslerden ne kadar korkardık. Yani sohbetlere. Bizim işimiz tam sohbet. Sohbetler kaçak yasak. hakkımızda andış yayınlanmış. Emniyet çeviriyor camiye gelmeyin. Neler çektik ya? Neler? 20-30 sene ya. Neler? Oradan oraya, oradan oraya. O cemaatle valla. Böyle bir ses duyduk mu böyle, eskiden kalma şey var yani. Böyle bir ses duyduk mu hemen tedirginlik. Allah Allah falan, cemaat zavallar, kadın erkek, yollara kalırdık yani. Çok sıkıntı verdiler. Evet evet. Kaç yerde Kazmampaşa'da mahkemeye de gittik. Düğün salonda konuştuk ondan sebebiyle mahkemeye. Şimdi rahatlık var. Rahatlık var ama kaşınmaya başladık.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 sen efendim e, verdiğinde de hibe et yani. Ne demek hibe et? Emanet gibi verme yani. Çünkü hadis-i şerif buharidir yani. Kadın diyor kocasının malında mesuldür. Bak acayip bir şey var. İslamiyet. Her şey hesap. Böyle rastgele yaşamak mı var ya? Şimdi bakalım ne buyuruyor? <gülüyor> Eksik bir şey bıraktık mı? Geriden mi geliyorduk? Yani insan emaneti aldı kendi istedi şimdi Allah'ın becettirsin zayi etmekten muhafaza eylesin Amin. ya Rabbi bunu ben yüklendim ama ben bunu kendi başıma beceremem ancak senin tevfikinle muvaffak kılmanla elimden tutmanla ben bunu becerebilirim yani buranın manası nereye gelir kısaca la hevle ve la kuvvete İlla billah. Yani hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibadete kuvvet yok ancak Allah'ın celle celaluhu yardımıyla olur. Yardım isteyene yardım ederler. Ben kendi başıma yaparım bu işi dersen mahrum kalırsın. Onca aciziz ya Rabbi, zayıfız ya Rabbi. Şimdi mesela Mevla diyor ki insan zalum. Yani çok zalim işte emaneti yüklenir sonra yolda bırakır. Yarım yapar, yanlış yapar, eksik yapar. Cehula, çok büyük cahil. Şimdi bu ayete göre Mevla bizi zemmetti. E zemmettilecek atamız. Çünkü fıtratımızdaki iyi şeyleri değil, kötü şeyleri ağır bastırmışız. Tabi peygamberler buna dahil değil, evliya buna dahil değil ama genel manada da insan zalim, çok zalim, çok cahil bir varlık. Hani Allah'a bilmiyor zaten. Bugün en büyük alim dediğin bir e, bilgin üşütükler filozoflar bilmem neler Allah hakkında hiçbir şey bilmiyor. Allah'ın isimlerini, sıfatlarını sayamıyor. Amerikan Harvard Üniversitesi'nde bilmem ne felsefesi kürsücü profesör olmuş. Esma sıfatı subutiye kaç? Suratıma bakıyor. Lan sıfatı subutiye bilmiyorsun profesör hocam ben senden. Allah'ı bilmiyorsun. Seni yarattı, yaşattı, beynini verdi. O beyninle bu kadar ilim öğrendin. Şu kadar kitap yazmış. At onları ırma. Ne yapayım ben? Rabbim çok cahil ne demek şu Allah'ı bilmeyince neyi bilirsen bir çok cahil oluyorsun çünkü çok büyük bir zatı bilmediğin için çok büyük cahil oluyorsun senin öbür ilimlerin hiçbir şey olmuyor yani yaradana bilmiyor sıfatını bilmiyor ismi şeriflerini bilmiyor bir şey bilmiyor her ay yazıyoruz dergiye Allah'ın isimlerinde okuyor musunuz yok biliyorum niye şey yok ya işte şunu okursan çok para kazanırsın şunu okursan evde kalmazsın şunu okursan kocan seni sever hep onlara merak e tamam onları da okuyun şunu okursan duan Şunu olur okursan... Allah'ın isimlerinde ne var terginin sonunda esma-i bahsede ne var marifetullah var ne demek marifetullah Allah'a bilme meselesi var Ne ile bilinir Allah Celle Kur'an-ı Kerim'le isimleriyle ve sıfatlarıyla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tarifleriyle. Çünkü öbür türlü Allah'la aramızda hiçbir münasebet yok. Hiçbir münasebet yok. Hiçbir ulaşım aracımız yok. Ancak kendi bildirdiğiyle. E şimdi aç, açtık. Aş, Bakalım bu hafta Sen ne yazılmış? Ben de şimdi yazıyoruz ediyoruz da tabii her ay olduğu için. Mesela hangi ismi şerif var? Marifetullah var dedim sana. E fazileti de aşağıda yazılıyor o ayrı. Bak ne kadar ne ismi şerifi var biliyor musun? Bu akıd ergide. Hangi isim şerif vardı? He? Maşallah ya. Bir kaç kişi çıkıyor yine. Cemaatı kurtaranlar çıkıyor birkaç. El Hak. Ne demek Hak şimdi? Allahımızın bir ismi neymiş? El Hak. Ne diyorsunuz bize? Hak Teala. Burada marifetullah var. Sayfa 94'te başlamış. 95, 96, 97, 98, 99 geldik efendim 100. sayfanın başına kadar bu konu geçiyor ondan sonra bazı havası şimdi bizim millet nereye bakıyor oraya bakıyor bir şey mi diyeceksin hadi 34 YR 65 83 34 YR 65 83 bu ara muhakkak çekelim onu eve şimdi siz nereye bakıyorsunuz 100. sayfanın alt tarafına ne diyor orada bazı havası. Ne demek? Faydaları. Faydaları şimdi. Hemen menfaat. Halbuki geride 7-8 sayfa marifetullah yazılmış. Mevla'yı bilmek. Ya sen Allah'ını bilirsen Allah seni aziz etmez mi ya? Ama bizim millet ilme, marifete meraklı değil. Şimdi hocam de bu elhak ismini ne yaparsan ne oluyor? <gülüyor> Bak şimdi. Canımız çıktı gelmişik. Efendim kaçıncı ismi şerif... Esma Üçnadan sıra olarak 52 52 ay olmuş tabi gerisinde de bazı aylarda olmadığı da olduğundan daha da fazlası olabilir 52. ismi şerife gelmişiz bu ismi şeriflerin hepsinde ne kadar manalar var şimdi mesela el hak ismi şerifi hak ne demek batılın zıttı batıl ne demek boş demek hak ne demek sabit demek hakiki manadan mevcut demek Allahu Teala'nın hak olduğunun ispatı bu hususta atik kerimeler. Radhiye envallah. hakul hak. Mesela bu kadar ayet ayet ayet hunel kelbila hak. hak. Şimdi bak şeriflerin mal hepsinin altında mealler, tefsirler, izahlar, parantezler falan falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve kalkıp teheccüd kıldığı zaman gece teheccütte Subhaneke yerine, bazen Subhaneke'nin peşine, bazen Subhaneke'nin yerine ne okurdu? Bir dua var. Hiç sifta var mı? Hiç siftanız var mı? Tevcit kılıyorsunuz, değil mi? Peki çok kuvvetli bir sünnet bu. Bu sünnetti ömrünüzde bir kere olsun. Buhari bu, bu hadis Buhari. Ömrünüzde bir kere yaptınız mı? Tevcit kıldığımız var, canım çok kılıyoruz. Ara ara kılıyoruz yani.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 Allah mellek elhamd. ve ve hamd, leke vel Ve Ve el ve Ve, ve da uzun bir dua Acayip diyor. dua manasını yazmışız 96. sayfada Ne fazileti var? İşte bu marifetullah. Allah bilmek.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 30-40 sayfa ilaveli, icazetli ilaveleri buldum, ne kitaplar onlarda dayanamadım. Gördüm sonra kitabı, dayanamadım. Dedim eksik olmasın, onları da ilave ettik, bir daha baskıya vereceğiz. Yeni baskıya bitmiş. E şimdi bunları, sen ama benim işte işim rastgeçsin, helalından rızkın bol olsun, dükkanın müşterisi çok olsun, e dükkanın müşterisi çok olursa helalından, senin de meşgalen azalır. Çünkü o zaman para kazanırsan,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 Bununla bir kul nasıl alaka kurabilir? Tealluku. Onu izah ediyor. İki, tehalluk. Tehalluku bi ile Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın hadis-i şerif. Efendi Hazretleri devamlı okuyordu. Şimdi ben bu ismi şerifle nasıl ahlaklanabilirim? Yani nasıl bunu içime sindirip, bu ismi şeriften ne nasip alabilirim? Tabi ona göre hak olacaksın, hak üzere olacaksın, haklının yanında olacaksın, batıla düşman olacaksın, hakka destek falan falan falan. Neyse artık onu uzun uzun alamış.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 ihata edebilir. Gökler yerler mi onu ihata edebilir? Hangi yaratık onu kuşatabilir? Ma ani yardı ve lâ semâ Yerim görüm, göğüm almaz beni. Çünkü ne kadar geniş olsalarda mekandırlar. Ben mekansızım. Mekansız mekana sığmaz. Ve lâ kim vesâni kalbu mü'min kulumun kalbi alır beni. E şimdi burada ne demek? Mü'min kulum kalbi eğer sıfatlarıyla donanmış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 Hazreti Cüneyd Bağdadi döneminin büyük velisi olacak, onu, onu kastediyorlar. En ne bu zat hizmet etmiş herba e, miet ustadın 400 büyük alime. onların dönemindeki ustalar artık Allah o seviyeleri düşünün. Hicri 200ler falan yani, 2-300ler. Tabi Te, tabiin dönem en hayırlı tabaka üç tabakanın artık Sonu. 400 ustadada hizmet ettim. Ve katkara 40.000 hadis, 4000 de hadis okudum, yani inceledim demek istiyor tabii. Çok hadis okumuş olabilir. 4000 hadis. Tüm maktar cumhur hadisen vahide. Sonra bu 4000 hadisten bir hadis seçtim, tek. Ve amil cubiğini onu lamel ettim ve halle etü masiva. Geri kalanını yani ezbelleme ve millete anlatma noktasında şey yapamadım. Lüzum görmedim. Niye? Çünkü bu bir hadis ne yapıyor? Onların hepsini 4 cümleyle cem ediyor. Şimdi biz de 400 hadis, 4000 hadis düşünecek durumda yani ilmimiz, vaktimiz yok diyorsunuz. Diyorsunuz. Bu bir hadis size uyar mı? He? Amel eder misiniz bundan? İşte inşallah yine bak hemen atladınız. <gülüyor> Ve hamele el insan. Yine ya, tabii ya bir hadis zaten. Bir hadis ama bak ne diyecek, bak ne diyecek. Bak ne diyecek. İşte, sen dur bakam sen içini bilmeden niye yapıyorsun? ya? <gülüyor> adam işte öyle bu hale geldik. Bak dünyaya geldik indik şimdi çıktık buraya şimdi. Çekiyoruz böyle. Allah'ım kolay etsin ya adamım lienni çünkü ben teemmeltü çok düşündüm fevecettü necati kurtuluşumu nerede buldum ve halasıyı bütün dünya ahiret belalarından halasımı fihi o tek hadiste buldum çünkü bütün hadisler baktım onun içinde mündericdir ve kâne ilmu levvelîne önce geçen bütün peygamberlerin ilmi ve ahirîne sonra gelen bütün ümmetlerin ilmi küllü hepsi münderecen dahil idi fihi o bir hadise içine zımnına girmiş idi fek tefeytu ben de yetindim bihi onunla onunla yetindim derken yani diğer ibadet yapmıyor bir şey yapmıyor onu mu demek istiyor yani o hadis bir kendime işaret edinim <gülüyor> ve o bir hadis hangisidir <gülüyor> enne resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu ale, aleyhi ve sellem kale buyurdu libazı ashabihi sahabesinden birine <gülüyor> belki bu cerazetleri olabilir böyle efendim e, özel hitaplarda falan belli sahabeler e, önem arz ediyor buyurdu ki sahabesinden birine i'mel amel et. Yani çalış. Ne için? Li ke. Dünyanın için çalış. Hepimiz sabah kalkıp herkes kendine göre amir, memur, bir şey dükkanı var, esnaf, tüccar, işçi, işveren falan. Dünyayı kazanmak için çalışıyor mu? Çalışıyorsunuz değil mi? Dünyanın için çalış. Ben sana çalışma demiyorum buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar çalış? Bir kaderi, mekamike efendim. de var. Mukamike de var. Birkaç şekilde var. Duracağın kadar. Nerede? Fiha, Ahirete nazaran dünyada ne kadar duracaksan dünyanın için o kadar çalış. Bizim dünyalık için çalışmamız bazı sekiz saati de geçiyor. Çalışmayı boş verdik ya. Bizim eğlencemiz çok var. Fuzulü konuşmak, malaya yani boş konuşmak sofrada iki saat e, haberler, reklamlar, filmler Allah Allah hani dünyaya çalışsa yine bir şey Hepten zarara gidiyor yani Şimdi ahiret Gayri mütenahil, sonsuz Dünya mütenahil, yani sonu var Peki sonu olmayan bir şeye nazarla Sonu olan bir şey ne hükmündedir? Yok hükmündedir, ademe mülhaktır Sonu var ya Bitti bitecek adama 44 yaşında ölüyor Öbürü 24 yaşında Öbürü 2 yaşında, buçuk yaşında bugün haberlerde Gidiyor bu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 Künfid dünya kendine garip buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sen dünyada gurbette gibi ol. Vatanın ahiret. Yoldan geçerken durakta dinlenen biri gibi ol. Durakta duran. Ne kadar oralara imrenirsin, özen ve da ne kadar oralarda yatırım yapmaya heveslenirsin. Ve udde nefseke min ehlil kubur. Kendini neden say? Kabirde yatanlardan say. Bak İstanbul'un içi mezarlık dolu maşallah. İnşallah bunları kaldırmazlar.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 E, fakir muhtaçlara sadaka verecek kadar, iyi salih insanları bulacak kadar. Evet. Musa Aleyhisselam'ın sayfelerinde Mevla buyuruyor. Ya benim mu sen öbür kitapları okuma diyorsun sen mi okuyorsun ne yapıyorsun ya? Bu bereket adam Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den geliyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki Musa Aleyhisselam'ın sayfelerinde Mevla buyuruyor. Ölüme inanıyor musun?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 Her gün geliyordu ya Ömer, ölüm var. Kefa bin mevtu vâizâ, vâiz Vayz olarak ölüm yeter. Hazreti Ömer de ona para veriyordu. Her gün, sakalı beyazlanana kadar. Sakalına af düştü, dedi ki bu bana ölümü hatırlatıyor dedi, senin işine paydos. Ama bizim de sakal baya beyazlandı. Biz adam da tutsak boş bize. Parayla adam da tutsak, beyazı beyazı boş ver. Beyaz beyaz hatırlattığı yok bize.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 Karısı diyeceksin onu be. Moralimizi boz. <gülüyor> Tam oturmuş karıyla leblebi çekirdek yiyor. Telefon öttü. Ölüm var, ahiret var akıllı oğlum lan. <gülüyor> Lanı demeyin de. Ayıp bir şey. Lan man. Gerçi lügat da Allah'ın falan iyiymiş de. Ben lügata göre mi? örfe göre lan biraz kaba aç Lügat buluyorlar her şeyi. Lügat, lügatlara <gülüyor> göre lan ne demekmiş? Geçen dediler ya lügatını. Türkçe lügatları bilmiyorum ben.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 Öyle bir şey yok ben şaşıyorum ölüme inanan nasıl ferahlanıyor acil günlüme Egan bin tümmeve hak sen ateşe inanıyor musun ki cehennem var Ateş yakar adamdan iliğini kemini yakacak sonra öldürmeyecek tekrar Efendim bir daha yeni deriler verecek ahirette bunlar var Efendim var sana mı var belli değil E seninberaatın var mı yok kesin kurtulduğuna dair bir garantim var mı yok nasıl gülüyor diyor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 şu adama şaştım, şu kuluma şaştım. Dünya yok olacak mı? Evet. Görüyor musun bunu? Görüyorsun. Biliyor musun bunu? Biliyorsun. Dünya eski zenginlerine, krallarına, ağalarına, paşalarına neler yaptığını görüyor musun? He? Kenerkurma Başkanı nerede? He? Kenerkurma Başkanı nerede? He dışarıdayken o yıldızlarla şeylerle nasıldı? Dünya ehline ne yapıyor? Kralı deviriyorlar. Sattamı ne yaptılar?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 Bura dünya bura fani bura ama biz faniye baki muamelesi yapıyoruz. Sonsuz ahireti de ucundan köçesinden. Sen ne kadar dünyada kalacaksın da bu kadar yatırım yapıyorsun ve amel gibi kaderi beka kevya. Ahiretin içinde ne kadar amel et. Orada ne kadar kalacaksan o kadar amel et. Ne kadar? Sonsuz. Sonsuz yerin yatırımı 24 saatte ne kadar? 24 saatimizde sonsuz ahiretin yatırımı kaç saat?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 Allah hakkındaki bir ismini bir sıfatını bilse o zaman ne oldu ibadeti artmış ol. Saat dakika bakımından sınır var. Ama marifetullahta tekamül bakımından sınır yok. O zaman ziyadelik oluyor. Hasan-ı İbne Ali radıyallahu anh'ın Hazreti Hasan Efendimizin rivayet ediyor hadis-i şerif mesela hepiniz biliyorsunuz men istiva ve mağbun iki günü denk gelen aldanmıştır. E hoca beni ben zaten yaptığım kadar ibadet her gün ilave ibadet artırırsam ölene kadar zaten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 Diğer zikirlerde ayağını uzatarak da edilebilir. Ancak Kur'an okursam başın yorganın dışında olması bir de ayağını çok çevirmen lazım. Çünkü bazı hadis-i şeriflerde yattığı zaman okursa diyor ya ül kâfirunu mesela. Şimdi o hadise göre yani yatağına gelince de men ete-i yani yatağına gelince diye rivadetler var. Bazı hadislerde de yatarken can yatmış olduğu halde diyor mesela o nazar nazara alırsak olur. Müsaade var. Ne dinlemek?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 Cima faaliyetlerinde ilave olma manasına gelir. Ya ben anlamadım demiş bunun manası bu buydu. Ya demiş kardeş iki günü denk olan aldanmıştır. Burada halbuki her gün biraz daha yaşla diyorsun. Her gün biraz daha düşüşe geçecek yani bu dünya işleri. Halbuki burada maksat nedir? Ahirette marifet, mevlai bilmek ve taat ve ibadet iki günü denk olan aldanmıştır ama nerede? Hangi hususta? Hangi yani Ve vengkânev muşşerramin emsi fevfi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 Kutsal alemin zirvesine manen ve ruhen mirat yapasın. O zaman işte ne kadar muhtaç olduğunu Allah'a anlarsan her işini Allah için yaparsın. Allah için iş yapan da namazı da pat küt kılmaz. Abdesi de çar çabuk öyle hızlı hızlı kuru bırakarak almaz. Gustü de banyo yapar gibi yapmaz. Ben bunu Allah için yapıyorum. Allah için yapılan iş titiz olma layıktır. Çünkü ona yakışsın. Ona layık olsun. Ve amellin nâri bi kaderi sabrike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 Adam rabutada alıyor rabutada. Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir veli diye, Mürşidi Kamil. Şüphe yok. Diğer mürşidi Kamiller de vardır. Allah e, şefaatleri nail eylesin. Ay. Bizim mürşidimiz o diye biz onu söylüyoruz. Yoksa hani başka mürşit yoktur manasına da gelmez. Herkesin kendi şeyhı kendisine mübarek olsun. Ha şimdi sen onu rabuta diyor. Rabuta ne demek? Onun Mevla ile arana bir irtibat vesilesi olarak koyup Mevla'yı onun aynasından seyrediyorsun. Yani Mevla'nın tecellisine mazhar öyle bir nur var hakikaten kimse demese o nuru göremiyorsun. Çünkü o zikirle kazanmış, Mevla yakınlıkla kazanmış. Ne diyor mektubatta mesela? Hayalu tarfete'l-ayni leda nazari kat fa ka vasl'l-gawani Ömrün boyu çalgıcı, çengici kadınlar, dünyanın en güzel kadınlarla hayatın boyunca sarmaş dolaş olmanın zevkinin üstüne geçti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 Şibli Hazretlerine geldi ya birisi ziyarete kapıda. Başı da açıkmış mübarek. Yani böyle hani böyle şeyh, mürşit tipinde kıyafetinde cübbeli sarıklı da değil de öyle derviş falan başı da açık badiyede çıkmış falan. O da değil mi? Şibli bu olamaz ki. Şibli nasıl kim bilir ne kadar? Koca sarık olacak sokak falan. O hayalle gelmiş falan bir de varmış. Demiş herhalde hizmetçi falan demiş. Şibli Hazretlerini görüşebilir miyiz efendi? Hazretleri ziyarete gelip evini burayı gösterdiler. Sen ne demiş ya? Adımlarına yazık demiş ya senin. Bu da staf demiş. Kafir şimdi geberdi demiş. Allah Allah demiş. Bu ne biçim konuşuyorsun sen demiş evliyaaya demiş. Kendine çeviriyor. Allah ona rahmet etmesin demiş. Allah şaşırdım herhalde kapıyı demiş. Gitmiş. Ya demiş nereye adresi gösterdin demiş. Adam demiş öyle mi yaptı zaten? O, o kendi o yapıyor zaten öyle işleri demiş. <gülüyor> Adam sonra demiş ben böyle olur mu ya kafir dedi bilmem ne dedi. Allah rahmet etmesin. Ne biçim bir betdua falan ya demişler evladım gitmiş alimlere sormuş da o demiş nefsini kastediyor benim nefsimin gavurluğu geberdi yani kafir nefsim keşke bizimki de geberse bizim de nefsin kafirliğini gebert ya Rabbe kötüleyi emretme vasfını gebert ya Rabbe kafir şibri geberdi demiş yani şerrinden kurtuldum demek istiyor peşine demiş Allah ona rahmet etmesin yani Allah acımasın acırda bir daha hortlarsa onunla uğraşamam demek istemiş ama evliyanın lafından da anlamak için baya bir şey lazım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 Hiç de ağzıma bir şey sürmemişim yani. Hani vaktim olmuyor, fırsatım olmuyor, hastalığım oluyor falan. Ben Allah için size hizmet ediyorum. Allah, Allah için size hizmet ediyorum. Evet. Şimdi kısa kısa ilanlar yapacağım, uzatmayacağım. Kısa kısa dinleyin. Salat selamlar kitabını söyledim, söyledim, durdum. En sonunda neyi yazdım? Dergide yazıldı ama dergide kalıcı olmaz diye kitaba yazdım. Neyi yazdım? Cevheratül Kemal. Bu kitabın en son bölümünde yedi kere okunduğunda evet dikkat edin. Salat selam Cevheratül Kemal sıvhasını bir kere okusa bütün alemde bulunan dikkat edin, dikkat edin. Bak hiç bunu okumadınız. Cevheratül Kemal mübarek gece cuma gecesi. İnşallah Allah'ım okumayı nasip etsin. Amin. Bir kere okuyun yani. Bu gece bir kere okuyun. Sayfa kaçta? 198, 199'a geçiyor. Bunu bir kere okusa bütün alemde bulunan canlıların yaptıkları tüm tesbihlerin üç katına denk gelecek kadar sevap ve hasene kazandırın. Var mı böyle bir şey ya? Anlatamadım herhalde. Bütün alemde bulunan canlıların çünkü bütün hayvanlar tesbih ediyor balıklar. Tümünün tesbihinin 3 katına denk gelecek kadar cevap vacibe kazandır. 7 veya daha fazla okusa, bunu zikre devam ettiği sürece Resulullah Efendimiz ve dört halifenin ruhları ve bedeni şerifleriyle beraber gelir. O kişinin yanında hazır bulunurlar. Bütün gün yahut tüm gece bu salavata devam etse efendi bu salaveden onun yanından ayrılmaz. Yanında dur. Hatta Evliyaullah diyorlar ki bu salavatı okurken Resulullah Efendimizle beraber oturuyorum diye bir adam yemin etse yemininde sadık olur, hanis olmaz. Daha başka bir şey vardı da millet yanlış anlar diye kaldırdım onu koyamadım. Özelde sorarsınız bana. Çok ince bir şey vardı burada. Yazamadım. Yazdım da sildim sonra. Yani yemin etse diyor yemininde doğrudur, yemin kefareti vermesi gerekmez. Onu diyor. Ama daha ağır bir şey söylüyor. Yani Tehlikeli bir şey de millet alışmasın bu işlere. Dilini alıştırmasın diye. Anladınız belki. He? He? Arife Tarif, Çemberli Taş'ta Marif demiş. yani Akıllı adam. Yok. Her zaman olabilir bu Cevheratül Kemal. Bu kitabın dergi taşınmıyor. Büyük oluyor. Bir de tabii seneler geçiyor. Kitap gibi kalmaz. Errimah isimli eserde ki ben bende var o kitap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Dört kalifenin hem bedenleri geliyor, hem şerifleri geliyor. Her hayırlı mecliste bu teşrif oluyor. Bu salatı okuduğu herhangi bir mekanda da olsa mutlaka gerçekleştiriyor. Diyor ki bu rivayetler sahih ediciyen, inanır isteyen inkar eder. Evliyaullah'ın Allah'ın sevgisinde samimi, sadık olan, onların hallerini musaddık ve doğruluyıcı olan kişilerin bu ustaki rivayetlerine itikatlı insanlar itikat ederler ve kazanırlar. Efendim bu salavat ile meşgul olanların gözlerinden perde kaldırılsa Resulullah sallallahu aleyhi ve dört halifeyi vefat ettikleri zamandaki son suretleri üzere alenen görürler. Manevi perde açılsa alenen görür orada oturuyor. Şu Bu rabıta işte ya. Rabıtayı kuvvetli yapın. Bir adam mürşit bulamasa sırf salavat-ı ile meşgul olsa mürşit yerine geçer diyor mesela. Direkt onu ulaştırır Allah. Ama mürşit bulursa hayatta olan mürşide ittiba lazım. E bulamayan insanlar da var. Uzakta, şurada, burada. Şimdi, genel manada Müslümanlar, bizim gibileri söylüyor. Üst üste düştükleri zelle ve hatalardan dolayı bu salevatı okurken Resulullah sellem 4 halife gelir ama günahlarından dolayı gözleriyle göremezler diyor. Mahçupturlar, yani hicaplıdırlar. Ahmet Ticani Hazretleri, hasta yatıyorum bari, kaç kere ziyaret ettim evliya olanları gelenlerinden Afrika'yı bütün o Müslüman etmiş hala ikindiden sonra orada kabrinin yanında derga var hat okuyorlar akın akın bütün Afrika geliyor cumadan sonra Allah 200 sene olmuş bu tasavvuf olmasa yani Afrika'da onlar Müslüman etmişler bizimkiler şimdi koruyamıyoruz yani buyuruyor ki mübarek bu salatın okunduğu yedinci kerede Resulullah Efendimiz teşrif buyurur sonra bitene kadar mıdır diye sorulunca vallahi sen hiç ara vermeden hayatın boyunca bu salavata devam etsen ömrünün müddetinin tümünde Resulullah senden ayrılmaz diye sallallahu aleyhi ve sellem bak peki uzak bölgelerde aynı anda bu salavatı okuyanların yanında Resulullah nasıl hazır olur ya bunun sormaya ne manası var Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme herkes selam veriyor aynı anda hepsini cevap veririm buyuruyor sayyat-ı şerifte nasıl veriyor avuçlar manevidir sen zahire göre bunu anlayamazsın dolayısıyla güneş nasıl göğün ortasında duruyor nuru her yeri kaplamış efendimizin ruhaniyeti de her yeri kapladığı için her yerde hazır olabiliyor sallallahu teala aleyhisselam. sellem bu salavatı yedi kereden fazla okuyanlara rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel bir muhabbetle sever bu salatu selam okumaya yedi kereden daha ziyade devam edenler allahu teala'nın veli kullarından olmadan ölmezler Hadi sana evliya olma kapısı. Ne kadar eşkıya olsan da bir ümit doğdu. Doğdu bir ümit. 191. sahipem. Tam bir taharet, gusül ve abdesti düzgün olacak. Temir bir yatak üstünde uyuyacağı zaman bu salat selam 7 yedi kere okumaya devam etse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir şekilde rüyasında görür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu salivatu şerife kefildir. Evet. Yalnız diyor sadece bunu yapmasın, kendine de desin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i madem görmek istiyorsun, sünneti ittiba et, imkan ölçüsünde şerata muhalefetten tevbe et, tevbeni devamlı tecdid et. Tazele ki görebilesin. Kendine de böylece nasihat eylesin. Efendim, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cevheratül Kemal adlı bu salatı bana verdi diyor Ahmet Ticani Hazretleri. Artık her kim bu salatı 12 kere okur sonra kalp huzuruyla mütevazi bir eda ile ya Resulallah bu benden sana hediyedir derse dikkat mübarek gecede okuyalım 12 kere okudun sonra kalp huzuruyla mütevazi eda ile tabi abdestlisin tarihetlisin ya Resulallah bu benden sana hediyedir derse o kişi Resulallah a. kabrinde yani Ravza-i Şerifesinde ziyaret etmiş gibidir ve yine böylece varlık aleminin başlangıcından yani Adem Aleyhisselam'dan itibaren kendi dönemine kadar yaşamış tüm velileri ve salih kimseleri ziyaret etmiş mertebesi kazanır. Adem Aleyhisselam'dan tüm salihleri ziyaret nasıl? Kabir ziyaret edince canımız çıkıyor. Çok azı hep yetiştirebiliyoruz. Dünyayı nasıl dolaşacağız? Bir de mezarlarını bulamıyoruz. Evet. Şimdi her kim Resulullah Efendimiz, şimdi ben Ravza'ya gidemiyorum. Umre'ye gidemiyorum az gidebiliyorum. Param yok, imkanım yok. Baksana. sana. İbn Hazretleri buyuruyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kabri şerifinin yanında, tam mübarek önünde, muvaceh-i şerifede yüzüne bakan yerde durup Es-sâlimü billâhi bismillâhi innallâhe melâiketü yusallûne âl okuyup peşine yetmiş kere Sallallahu Teâlâ ya Seyyidi ya Muhammed derse bir melek gelir ona der ki ey felanca allah Teala da sana salat ve rahmet etsin. Senin bu huzurda isteyeceğin, kalbinde tutacağın hiçbir hacetin, dileğin yere düşmedi. Bitti. Bunu ben yapıyorum Ravza'da mühaciyede. Bazı da beni engellemeye çalışıyor. Körenler şeydi biraz geride duruyorum falan ama yapıyoruz. 70 kere okunuyor. 192'de ayeti okuyacaksın. Peşine bu salavatı okursa kesinlikle melek geliyor hacetin düşmeli. Resulullah s.a.m. ziyaret imkanı bulamayanlar ne yapsın? Her daim kalp kalbe, kalpleriyle ziyarete niyet yapabiliyorlar. Kendilerini Resulullah'ın huzurunda rabıta üzere hazır olarak düşünüp kalplerini o huzurda hazır ediyorlar. Buna göre bir kişi temiz bir mekanda oturuyor. Cevheratül Kemal salatını yedi kere okuyor. Bu salavat-ı şerifi hangi sayfada denilirse? Kitabın en sonunda salatu selamlar kitabın en sonu 198-199 Arapçası altında da manası var 7 kere okuduğu zaman Besmele çekiyor Ahzab suresinin 56. ayeti meşhur İnne allah okuyor ondan sonra 70 kere sallallahu teâlâ ya seyyidi ya Muhammed Efendim sallallahu sem geldi ya muvaciye muvaciyede kaç tane ne var arada bir de demirler var duvarlar var burada tamamen yanına geldi zaten 70 kere de bunu okuyor. Peşi sıra isteğini Allah'tan dilerse Allahu Teala'nın fazlü keremiyle ne haceti ve ne muradı varsa o anda Mevla ihsan edecek. Evet. Herhangi bir hayırlı niyetin olması veya herhangi bir bela ve zararın def olması niyetiyle farz namazların peşine bu salavat bir kere okunsa o hacet mutlaka o maksat hasıl olur. Ama ona biraz devam edersin o iş hal olana kadar. Hatta Evliya Allah diyor ki kalp huzuru aranır ama kalbine tam huzur sağlayamayanlar bile bu salavatın bereketiyle mahrum olmazlar. Şimdi dikkat. İstanbul'da, Türkiye'de sıkıntılar var. Bana diyorlar ki Hoca Efendi işte memleketin bu bunalımın düzelmesi, istikrarın korunması, bu sıkıntının hallolması falan filan. Ben size yazdım. Bakın. Büyük bir sıkıntıya düşen kişi veya aile yahut belde halkı İstanbul, Türkiye. Bu salavatı 65 kere okurlarsa Allah'ın fazlığı keremiyle o sıkıntıdan kurtuluş çaresi Rabbim meydana getiriyor. Gel, sel, sel, zelzele, yangın gibi halkı derde düşüren büyük sıkıntı var. İşte kuraklık var, şu var, bu var. Evliyaullah ne yapıyor? Hususi adamlarını topluyor. Bu medresedeki hoca hocaefendiler, talebeler, özel kişiler bunu yapabilir. Her gece bir Fatiha, bir kere Salatü'l-Fatih, Salatü'l-Fatih okuyorum diyorum size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 bu zaten acayip bir salat, Fatih salatı. Bir Fatih okuyacak, bir kere Salatü'l-Fatih, bu salavat 195'te bir kere okuyacak. Peşi sıra, Estağfirullah'l-Azîmellezî, La ilahe illallah hayyel kadar. Hepsinin sırası var. 70 kere var okuyacak, sonra bu salavatı 65 kere. Bu salavat-ı şerife, Allahu salli ve Selim alâ aynir rahmeti rabbaniyyeti vel yâkûdetin mütehâkîkatil haytati bi merkezil fûm mani. diye başlıyor. 65 kere zikredin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den o belde ehli hakkında şefaat talep edin derdi. Böylece e, o bela o memleketin üstünden kalkacak. Yapanlar olur inşallah. Hanım cemaatler maşallah gayretlidirler, yaparlar. İnşallahü rahman. Yalnız burada şartlar var. Bu şartları da siz okuyun inşallah. 195 şartlar nedir? Edepler vardır. E, suyla alınan abdest geçerli olur. Teyemmümle taharet bu salavatta yeterli olmaz. Yani suyla abdest o lazım efendim hocamız teşrif edecek. Su bulamayıp teyemmüm etmek durumunda ise bu salatı okumaz diyor. Yerine Fatih salatını 20 kere okur. Onu da yazdık. Ondan sonra oturur halde olmalıdır. Hele ki altı kere de ayakta da olsa 7. kere de mutlaka oturur halde olmalıdır. Efendim hocamız teşrifini hissetmelidir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem efendim seferde olup yürümek zorundaysa bile ayakta da okuyabilir lakin yedinci keresinde mutlaka oturmalıdır ancak bir tehlike olur ve arkadaşları kaçırmak gibi eski kafileleri durumu söylüyor ee, söz konusu ise o zaman mazur sayılır efendim e, bazı şartlar diğerlerine göre farklı bunda farklı salavatlar var yani şartlar var geride zikredilen özel faziletlere ermek için icazet şartı var e, Ahmet Ticani Hazretlerinden özel icazete yetişemeyenler vasıtayla da olsa icazetlere erişebilirler. Biz de bu vesileyle size ne yaptık? İdris el-Iraki e, Hazretlerinin Allah Allah. İdris'i niye yazmamış burada? 190. İdris o mübarek ismi. İdris el-Iraki el-Fasi. İdris onu ihmal etmiş. Dur da not alsınlar. İdris el-Iraki Hazretlerinden icazetli e, zattan Seyyid el-Haseni Hazretleri, el-Hisari Hazretleri'nden almış olduğumuz bir icazet vardır. Bu icazetle biz de size efendim ve e, diğer icazetlerde kitabın başına yazıldı, biz de size icazet verdik. Ama bu icazeti ne şartla verdim ben? ehl sünnet itikadını muhafaza beş vakit namazın velev en azından da olsa farzlarını vakti vaktinde kazaya bırakmadan eda ve İslam'ın diğer şartlarından haiz olduklarını yerine getirme şartıyla icazet vermiş bulunuyoruz. Bu şartlara haiz olmayanların bu da sıkıntısı olur. Yapsa da faziletini eremez. Mahrum olur. Allah mahrum olmaktan muhafaza etsin. Ben uzun bir şart koşmuyorum. Ehli sünnete göre itikat, beş vakit namazın en az farzları diyorum ve oruç, had cekat. o da farz olanlar için yani had cekat, şartlarını yerine getirenler için. Geri kalan ağır şartlar şimdi haramlardan sakınmak mekruhlardan sakınmak falan desen kimse okuyamayacak dolayısıyla bir umumi icazet iznimiz vardır bu icazetle verilmiştir İnşallah Rabbim amele muvaffak eyleye bu çok faziletli salatü selamlar kitabını 2-3 haftadır bölümlerini anlatmış oldum bundan sonra siz istifadeye devam edersiniz rahman. şimdi kardeşler Size biz e, derneğin telefonunu verdik mi? İnternet sitesi açıldı mı? <gülüyor> <gülüyor> Telefon verdik geçen. Şimdi yine veriyoruz. Buranın mı şeyini? Evet, verdik, evet. evet. Yani televizyon işiyle ilgilenmek isteyenler hizmet ne durumdadır? Bu nasıl ilerleyecek? Bir ihtiyaç var mıdır? Vesairi şu andaki aşamalardan haberdar olmak isteyenler Efendim, Lale Gül Efem radyodan da irtibat kurabilirler. Ahmet Yesevi bu dernekten de irtibat kurabilirler. Buna bir omuz vuran, destek olan, dua eden, e, himmet edenlere Allah Teala iki canda izzet ve şerefler ihsan eylesin. Amin. Amin. Onu söyleyelim. Ondan sonra efendi kardeşlerim, derginin aboneliğine destek olun da bu hizmetler durmasın inşallah. 444-34-68 bu hattan arayabilirsiniz. Efendim, e, bazı kitapları var, kampanyaları var ama ben şimdi vakit kalmadı, onları anlatamayacağım. Ama 305 lira yerine 145 liraya düşürülmüş 11 adet kitap. O kitapların isimlerini ve bazı faziletleri hakkında haftaya malumat verebilirim. Ama bu sipariş yine 444-34-68'den veriliyor. İnşallah. Nali Şerif, geçen Nali Şerif hakkında kitaplara baktım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nali-i şerifi Ayşe anamızın yanındaymış. Sahabeden geliyorlarmış, tam ölçüyü alıyorlarmış. O ölçüye göre kendilerine nalin kestiriyorlarmış. Kitap sahih. O ölçüye göre, bak size yaptığımız ölçü, o ölçüye göre, Efendimizin nalinin herkes nerede bulacak evini? O ölçüye göre e, nalin e, kestiriyorlarmış. Onunla bereketleniyorlarmış. Sahabe böyle amel ediyormuş. Ondan sonra onlar da kalmamış. Kalmayınca resmine çizmişler. O resme göre efendim, resimleri basmışlar, asmaya baslamışlar. Bu hususta bazı alimler sırf Nali Şerif hakkında büyük bir cilt kitap yazmış. mevâibül dünye düniye isimli eserde geçiyor. E, Fethül-Müteali'de geçiyor İmam Makari. İbn-i Asakir, meşhur Hafız i̇bn Asakir değil, e, Şam tarihini yazan değil. Sonra ondan birkaç yüz sene sonra gelen bir i̇bn Asakir var. O sırf Nali timsali hakkında kitap yazıyor. Resmi hakkında kitap yazıyor. O kadar alimler buna önem vermişler ki bunu Ali Şerif'in. Şimdi tıpatıp ölçülerde bu yapıldı elhamdülillah. Az kaldı. Siparişler gönderildi herkese artık. Az kaldı. isteyen alabilir. Ya da yine 444-34-68'den sipariş verebilir. Çarşambadaki dükkanda da burada da mevcuttur. Efendim. Bizim bir burada bu eski derneğin yerinde yolun yukarısına Fatih Camisi'ne doğru olan dükkan var. Bir de çarşambadaki dükkan var. Geri kalanlarla bir alakamız yoktur. Eserlerimizin buralardan temin edilmesinde hizmetin yürümesi için faydeler vardır. Allah-u Teala da sizin hizmetlerinizi, dünya ahiret muratlarınızı tahsil eylesin. Amin. Amin. Amin diyen dillerinizi nar-ı azad eylesin. Amin. Amin. Ahmet Mustafa, Ömer, Ali Şamil, Fethi, Medet İbrahim, Ali Osman efendiler. Fatıma, Fakriye, Akibe, Gülbahar hanımefendiler. Vefat etmişler. Kabirlerindeler. Kim bilir ne haldeler. Bizden hediye beklemekteler. Ruhları için buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu la ilahe illallah Muhammedun resulullah Fi kulli lemhetin ve nefesin adedema fesi'ahu ilmullâh Ya Rabbi hediye eyledik İsa ile Ruh'lani ferahnak ile kabir Amin. istirahatlerini müzdad ile Allah'ın azapları varsa deforaviz ile Allah'ım. Şu cemaatimizin okumuş olduğu zikirler bereketiyle bize de arkadan okunmak nasip eyle ya Rabbi Evet Cüneyt kardeşimiz yaşında bizim yaşımıza ulaşmadan evvel vefat etmiş. Ondan evvel Kenan amcamız vefat ettiydi ya Rabbi. Kul kusursuz olmaz? Sen afsız olmazsın ya Rabbi. Herkesin, hepimizin günahlarımız var. Bize O kardeşlerimize de, meyitlerimize de, Ya Rabbi müteveffalarımıza da hep Ya Rabbi rahmetinle muamele eyle, lütfunla muamele eyle, günahlarını mağfiret eyle, bu cemaatlerden aldıkları dualar bereketiyle, Ya Rabbi kabirlerini nur eyle Ya Rabbi, azaplarını var ise defuref eyle Ya Rabbi, günahları varsa hasenata tebdil eyle, seyyatlarını mahveyle Ya Rabbi, bizim de eski hukukumuz ve bize olan ikramları karşılığında sen de onlara ikram eyle Ya Rabbi'le Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammede abdu ve rasuluh. Yetmiş bin kelime-i tevhidin kaç katına geçer? Buyurun. La ilahe illallah muhammedur Fi fikulli lemhetin ve nefesin adedema vesiyahu ilmullah. Ya Rabbi, ilminin kuşattıkları adedince her an ve saniye ve nefes bu tevhidi okuma cevabını ruhlana isale ile ya rabbal âlemin ve ya Muhammed ve نعوذ بك من النار والله ربنا تلمسان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اننا نسألك من الخير كله innek alakul şeyin kadir her şeye gücü yeten Allah'ımız nurumuzu yarı yolda söndürme ya rab allahım bize iman nuru verdin kuran nuru verdin cennete girene kadar nurumuzu tamam eyle ya rabbal alamin karanlıklarda bırakma kabirde mahşerin zulümatından ve bunlara sebep olan zulümlerden bizi muhafaza eyle ya rabbal ya suriye'ye yardım eyle ya Rabbi. ya Rabbi, müslümanlar çok zor durumda ne ev kaldı ne ocak kaldı ne sokak kaldı perişan oldular ya rab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 Her yerde Mısır'da ya Rabbi. Müslümanlar binlercesi hapishanelerde zulüm altında, esaret altında kurtar ya Rabbel alemin. Medet eyle ya Rabbi, imtihat eyle ya Rabbi, yardım eyle. Allah'ın bize verdiği bu güvenliği de ziyade eyle ya Şükürsüzlük yüzünden bozulmasından muhafaza eyle ya Rabbi. İbadet ve sohbet emniyetimizi, ilim, talim, tebliğ emniyetimizi, gün, gün imkanlarını, esbabını halka ile ve ziyade Ay. eyle. Ya Rabbi sen Fazl-ı Türkiye'de karıştırmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi! Ay. Türkiye'de İslam alemine örnek olacak kadar el sünnete çevir ya Rabbi! Ay. Ya Rabbi sen Fazl-ı kalpleri el sünnet merkezinde birleştir ya Rabbi! Ay. Tefrikadan dağılmaktan, dağınıklıktan muhafaza eyle ya Rabbi! Ay. Veya gayrın İslam'a yardım edenlere yardım eyle! Ay. Dinine yardım edenleri aziz eyle! İslam'ı yardımsız bırakanları mahrum eyle! Ay. Mahcup eyle ya Rabbi! Ay. Ay. Amin Nar aracihimden azad eyle. Buradan dalmadan lütf eyle, aff eyle, mağfiret eyle, merhamet eyle. Cuma gecesindeki toptan mağfirete idhal eyle ve ilhak eyle. Allah'ım çoluk çocuklarımızı salihlerden eyle. Allah'ım ailelerimizi yar eyle, itaat, kâr eyle. Allah, hayırlarını göster, şerlendef eyle. Ya Rabbi mal evlat fitnesinden muhafaza eyle.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 El Habibil Alil Kadri, El Azimil Cahil, Ve Alalim ve Sahbi, Bütün dualarımızın kabulü, bütün hayırlı muratlarımızın husulü, bütün şerlerin defü refü için, Kabir Resulillah, Ruhu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, arz olunmak üzere, buyurun, Es Salatu -sal -sal -sal -sal Aleyke Ya Resulallah, Salatu Vesselam, Aleyke Ya Habiballah,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 600 ya Ya kurban olduğum Allah'ım sen bir dua ile iyileştirirsin. Ölüyü dirilten Allah'ı hastayımı iyileştiremem. Kurban olduğum sana. Sen hayırla bana şifalar eşcan eylesin. Amin. Ya Rabbi çok hayırlı uzun ömür, bereketli ömür nasip eylesin. Amin. Allah'ım yüzlerce eseri bitirmeye muvaffak eylesin. Amin. Allah'ım tefsiri de tamamlamaya muvaffak eylesin. Allah'ım ölmeden evvel çok hizmetler bırakmak nasip beyle Amin. Allah'ım arkamızda da çoluk çocuğumuzdan varisler halkeyle. Amin.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 Teslimen kâzîrâ ve la hamdülillah Rabbı la alemi la şerâfî Nebî. Sallallahu taala aleyhi ve sallam Şehabîna kâfa öyle. Ruh ruhünâ imam tırk ednâ fendi bağmiz öyle. Vemvatî Müslüman büyük şey Efendimiz. Halînurullah Efendimiz ya Rabb. Fatih Sultan ya Sultanı Sultanı Osmanî. Ya Rabbi Şeyhül Şerif Mahalle Efendimiz Şerifü Şeramdan ruhlarına ve bu cemaatimizin gençliklerinden müminlerimin rahmet el Fatiha